Change.org Türkiye'nin yayınladığı 2022 değişim raporuna göre çevre ve iklim krizi alanında toplam 15 kampanya başarıyla sonuçlandı ve çevre alanı en fazla başarının elde edildiği alan oldu. En fazla imza Ali Ağa'ya gelmesi planlanan asbestli geminin durdurulması için atıldı. Toplamda 100 binin üzerinde imza ile kampanya başarıyla sonuçlandı. İklim krizi alanında atılan imzalar bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2021'de atılan 465.188 imzaya karşılık 2022'de iklim krizi alanında başlatılan kampanyalara 719.100 imza atıldı. Bu alanda toplam 161 kampanya başlatıldı. Çevre alanındaki 15 kampanya başarısının 9 tanesi ise iklim krizi konusundaydı. Bunlardan bazılarını birlikte hatırlayalım. Kastamonu'da planlanan mermer ocağı projesi iptal edildi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Ayva, Akkonak, Uluğol, Aktaş, Başköy, Belören ve Soğukpınar köyleri arasındaki 99.70 hektar ormanlık alana yapılmak istenen mermer ocağı projesi iptal edildi. Kampanyayı 9.489 kişi imzalamıştı. Eskişehir kömür madeni projesi de iptal edildi. Eskişehir Odun Pazarı Sevinç Mahallesi'nde yapılmak istenen kömür madeni projesine karşı çıkan Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformunun başlattığı imza kampanyası 17489 kişinin desteğiyle başarıyla sonuçlandı. Kömür madeni projesi iptal edildi. Asbestli gemi durduruldu. Tonlarca asbest ve onlarca ton tehlikeli atık barındırdığı söylenen hiçbir ülkenin kabul etmediği Sao Paulo gemisi söküm için Ali geliyordu. Ali Çevre Platformu, Ege Çevre Platformu ve destek veren çok sayıda STK gemiye verilen iznin iptali için birlikte kampanya başlattı. Kampanyaya... 100 bine aşkın kişi imzasıyla destek oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'dan yola çıkan asbestli gemiye izin verilmeyeceğini duyurdu ve geri döndü gemi. Uludağ Üniversitesi'nde artık kartlı bisikletler var. İklim kriziyle mücadele ve net sıfır emisyon düzeyine erişme yolunda karbonsuz ulaşımı yaygınlaştırmak için Bursa'da uygulanan Nilespit bisiklet uygulamasının Uludağ Üniversitesi'nde de olması için bir imza kampanyası başlatan Bükra Aktürk'ün talebi gerçekleşti. Uludağ Üniversitesi kampüs içinde 4 noktaya kartlı bisikletler yerleştirdi. Derinçay köyüne yapılacak termik santral projesi iptal edildi. Bingöl'ün Karlova ilçesinde yer alan Derinçay Köyü'ne yapılması planlanan termik santral projesinden vazgeçildi. Bingöl valiliği sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada bölgede termik santral yapılmayacağını duyurdu. Didim Belediyesi uluslararası bitki bazlı anlaşmayı imzaladı. Türkiye'nin ilk vegan festivaline ev sahipliği yapan Didim Belediyesi'nin İklim krizi ve doğayla uyumlu bir yaşam adına uluslararası bitki bazlı anlaşmayı imzalaması için başlatılan imza kampanyası başarıyla sonuçlandı. Didim Belediyesi 17 Ekim 2022'de resmi Twitter hesabından bitki bazlı anlaşmayı imzaladığını duyurdu. Milas Tuzabat'ta maden için verilen "çet gerekli değildir kararı iptal edildi. Milas'a bağlı Tuzabat köyünde yapılması planlanan boksit madeni için ÇED yani çevresel etki değerlendirmesi gerekli değil kararına karşı başlatılan imza kampanyasına 12.477 kişinin desteğiyle başarıyla sonuçlandı. Açılan davada idari mahkeme ÇED gerekli değil kararını iptal etti. Muğla'da yangın önlemleri genişletildi. 2021 yılındaki orman yangınları sonrasında Muğla'da yangınların büyük ölçüde engellenmesini amaçlayarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yangınların önüne geçecek bir acil eylem planı yapmasını talep eden Elif Yaren Günal'ın başlattığı imza kampanyası başarılı oldu. Muğla Valiliği tarafından 11 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan orman yangınlarıyla mücadele komisyon kararı kapsamında Muğla'da orman yangını önlemleri genişletildi. Ayman Yaylası'nda ise taş ocağı yapılmayacak. Bolu'da yer alan Ayman Yaylası'nda yaklaşık 1500 ağaç kesilerek yapılması planlanan taş ocağı projesine karşı Boylu Ayman Yaylası köylüleri tarafından başlatılan imza kampanyası da başarıyla sonuçlandı. Taş ocağı planı köylülerin direnişi ve açtığı dava sonucunda iptal edildi. Kampanya 7823 kişi tarafından imzalandı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Ege Üniversitesi öğrencileri vegan menü hakkı kazandı. Öğrencilerin kampüslerde vegan menü çıkarılmasına ilişkin yürüttükleri imza kampanyaları başarıyla sonuçlandı ve öğrenciler vegan menü hakkını kazandı. Artık rahatlıkla yemek yiyebiliyorlar onlar da. Balıkesir'de ise AVM projesi iptal edildi. Balıkesir'in Burhaniye ilçe belediyesi Burhaniye'de 23.761 metrekare zeytinlik alana yapılması planlanan AVM projesinin ihalesini iptal ettiğini duyurdu imzalardan sonra. Marmara Gölü'nün kurtarma projesi ise duyuruldu. Marmara Gölü'nü kurtarmak için bir eylem planı yapılması Çağrısında olan bir kampanya gölün korunması için ana muhataplardan DSI 2. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayla gölü yeniden canlandıracak proje detayları ve süreci kamuoyuyla paylaşıldı. Evet değişim raporunu bulmak isterseniz change.org.taksim rapor 2022 adresinden ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.